Mu'cize-i Kübra'dan birkaç katreyi tazamun eden on dördüncü reşha. Birinci katre. Nübüvvet-i vesselam ispat eden deliller, ne tadat ve ne tahdit edilemez. Ehli tahkik ve yüksek insanlarca, beyanları hakkında yapılan tasnifler pek çoktur. Acz ve kusurum ile, Şua'at adlı eserimde, o şemsin bazı şuaları beyan edildiği gibi, Lema'at adlı ikinci bir eserimde, Kur'an'ın icaz dereceleri kırkav ibla edilmiştir ve o vücuhu icazdan belagatın nazmiye ait bir vecihte işaretül icaz nam eserimde beyan edilmiştir. İştehası olanlara o üç kitabı tavsiye ediyorum. İkinci katre, geçen derslerden anlaşıldığı üzere Hâlık-ı arz ve semavatın nev-i beşerin ıslah ve terbiyesi için inzal ettiği Kur'an'ın pek çok vazife ve makamları vardır. Evet, Kur'an kainatın bir tercüme-i ezeliyesidir ve kainatın kendi lisanları ile okudukları ayatı ı tekviniyenin tercümanıdır. Ve şu kitab-ı alemin tefsiri olduğu gibi arz semavat sayfelerinde müstetir esma-i hüsnanın definelerini keşfa Ve şu âlem-i şehadete âlemi gayiptan bir lisandır. Ve alemi İslam'ın güneşi olduğu gibi âlemi ahiretin de haritasıdır.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 Tekraratı Kur'aniyedeki i'cazın bir lemmasını beyan zımnında 6 noktadan ibarettir. Birinci nokta. Kur'an bir zikir kitabı, bir dua kitabı, bir davet kitabı olduğuna nazaran surelerinde bukuğa gelen tekrar belagatça aynı isabet ve aynı hikmettir. Çünkü zikir ve duadan maksat sevaptır ve merhamet-i celbetmektir. Malumdur ki bu gibi hususlarda fazlasıyla tekrar lazımdır ki o nispetle sevap kazanılsın ve merhamet celbedilsin. Hem de zikrin tekrarı kalbi tenvir eder. Duanın tekrarı bir takriridir. Davet dahi tekrarı nispetinde tesiri, te'kidi te vardır. 2. nokta. Kur'an bütün beşerin tabakatına hitap ve deva olduğu için zeki gabi, taki şaki, zahit gayri zahit bütün insan tabakaları şu hitab-ı ilahiye mazhar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 Manevi ihtiyaçlar da vakitleri muhtelif ve mütefavittir. Her anda Allah kelimesine ihtiyaç vardır. Her vakit besmeleye, her saatte la ilahe illallah'a ihtiyaç vardır ve keza. Binaen aleyh ayetlerin, kelimelerin tekrarı ihtiyaçların tekrarından ileri geliyor ve keza o gibi hükümlere olan ihtiyacın şiddetine işarettir. Dördüncü nokta. Bilirsiniz ki Kur'an bu metin dine azimin esasatını ve İslamiyetin erkanını tesis ettiği gibi, ictimaatı beşeriyeti tebdil eden bir kitaptır. Malumdur ki müessis olan zat, ettiği esasları güzelce yerleştirmek için tekrarlara çok ihtiyacı olur. Evet, tekrar edilen şey sabit kalır, takarrur eder, unutulmaz. Ve keza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 Binanaley o mesailin o ince hakayıkın kalplerde, efkarda tespit ve takriri için suveri muhtelifede türlü türlü üsluplarla tekrara ihtiyaç vardır. 6. nokta. Bilirsiniz ki her ayet için bir zahir var, bir batın var, bir had var, bir muttala var ve her bir kıssa için çok vecihler, hükümler, faydeler, maksatlar vardır. Binan aleyh muayyen bir ayet her yerde öbür münasip bir veci için bir fayda için zikredilebilir. Bu itibarla zahiren tekrar görünse bile hakikatte tekrar değildir. Dördüncü katre Kur'an'ın felsefi mesaili keviniyenin bir kısmında ihmal ile bir kısmında ibham ile öteki kısmında icmal ile işaret ettiği derece-i icazı altı nükte zımnında izah ediyoruz. Birinci nükte sual. Ne için Kur'an da hikmet ve felsefe gibi kainattan bahsetmiyor. Cevap, felsefe hakikattan udul etmiş, kainata manayı ismiyle bakarak kainatı kainat hesabına istihdam ediyor. Kur'an ise haktan hak ile nazil olmuş hakikata gidiyor. Mevcudata manayı harfiyle bakarak, halıkının hesabına istihdam ediyor. Sual: Ulvi ve süfli ecramın mahiyetleri, şekilleri, hareketleri hakkında fennin verdiği beyanat gibi beyan lazım iken müphem bırakılmıştır. Cevap: Bu gibi meselelerde ipham daha mühimdir ve icmal daha cemil ve güzeldir. Çünkü Kur'an istidradi ve tebeyi olarak Cenabı Hakk'ın zatına, sıfatına istidlal için kainattan bahsediyor. İstidlaların birinci şartı delilin neticeden daha zahir ve malum olması lazımdır. Eğer fencilerin ihtisası gibi şemsin sükununa, arzın hareketine bakmakla Allah'ın azametini anlayınız demiş olsaydı, delil müddadan daha hafi olurdu ve insanların ekserisi ekser zamanlarda fehmedemediklerinden inkâra zevap ederlerdi. Halbuki irşat ve hidayet zamanlarında cumhurun derece-i fehimleri nazara alınarak ona göre söz söylemek icab eder. Mahaza ekseriyete yapılan müraaattan ekalliyette kalanın mahrumiyeti neş'et etmez çünkü onlar da istifade ediyorlar. Ama mesele makuse olursa ekseriyet mahrum kalır, istifade edemez çünkü fehimleri kasırdır. Vesanien belagat-ı irşadiyenin şe'nindendir ki Avamın nazarına, âmen'in hissine, cumhurun fehmine göre hareket yapılsın ki, nazarları tevahhuş, fikirleri kabulden imtina etmesin. Binaenaleyh cumhura olan hitabın en beliği, zahir, basit, sehl olmasıdır ki aciz olmasınlar. Muhtasar olsun ki melul olmasınlar. Mücmel olsun ki lüzumlu olmayan tafsilden nefret etmesinler. Vesâlisen Kur'an mevcudatın ahvalinden ancak hâlikleri için bahseder mevcudatın zatlarına ait değildir. Bu itibarla Kur'anca en mühim kainatın halika nazır olan ahvalidir. Fen ise Halık'ı işe katmıyor, kainatın ahvalinden bizatiha bahsediyor. Ve keza Kur'an bütün insanlara hitap eder ve ekseriyetin fehmini müraat eder ki tahkiki bir marifet sahibi olsunlar. Fen ise yalnız fenciler ile konuşur. Avamı nazara almıyor. Avam taklitte kalıyor. Bu itibarla fennin tafsilatını ihmal veya ibham, maslahat-ı ve menfaat-ı umumiye nazaran aynı isabet ve aynı hikmettir. Verabian Kur'an bütün zamanları tenvir ve bütün insanları irşad eden bir kitaptır. Bu itibarla irşadın belagatı icabınca ekseriyeti nazarlarında bedihi olan meselelere karşı mükabereye, muğalataya ikâ ve icbar etmemek lazımdır ve onlarca mahsus meşhut maruf olan bir şeyi lüzumsuz yerde tayir etmemek lazımdır ve keza vazifeyi asliyecce ekseriyete lazım olmayan şeyin ihmal veya icmali lazımdır mesele şemsin zatından mahiyetinden bahsetmek değildir ancak alemi tenvir etmekle hilkatin nizam merkezi ve aleme mihver olması gibi harika şeyleri ihtiva eden vazifesinden bahsetmekle Halik'in azameti kudretini efkara âmmeye ibraz etmektir. 2. nükte: Vec'alnâ'ş-şems seyrâca. Sual: Ne için şems siracla tavsif edilmiştir? Halbuki ehli fence şems arz'a tabi değildir ki ona sirac olsun. Belki arz ile seyyarat, kendisine tabi olan bir merkezdir. Cevap: Sirac tabiri şöyle bir tasvire işarettir ki âlem bir saray gibidir mevcudatı, o sarayın müştemilatı, tezyinatı makamında olduğu gibi. Şems de, o saray halkını tenvir eden ilahi bir lüküstür. Ve keza, sirac tabiri Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden doğan vüs'at-ı rahmetine ve o rahmet içinde derece-i in'am ve ihsanına bir ihtar ve azameti saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilandır ki, müşriklerin mâbud ittihaz ettikleri kocaman Şems, Âlem sarayında lüküs vazifesiyle muvazzaf, musahhar bir memur ve bir hizmetkârdır. Malumdur ki lamba hizmetini gören camit bir şeyin ibadete, yani mabut olmaya hiç liyakati var mıdır? Üçüncü nükte. Kur'an'ın takip ettiği makası da esasiye ve anaasrı asliye ubudiyetle tevhid, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Diğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesilelerdir. Bu itibarla vesilelerde yapılacak tafsilat Olbap'taki kavaide muhaliftir. Çünkü malayani ile iştigal maksadı geri bırakıyor. Bunun içindir ki bazı mesaili kevniyede Kur'anı mucizül beyan ihmal veya ibham veya icmal yapmıştır. Ve keza Kur'an'ın muhataplarından kısmı ekseri avamdır. Avam sınıfının hakikat-ı ince ve müşkül kısmına fehimleri kadir değildir. Ancak, temsil ve icmaller ile fehimlerine yakınlaştırmak lazımdır. Bunun içindir ki, Kur'an kesret ile temsilleri zikrediyor ve istikbalde keşfedilecek bazı mesailde de icmal yapıyor. Dördüncü nükte, bu nükte, mütercim tarafından tayyedilmiştir. Beşinci nükte, müellif-i muhteremi tarafından tayyedilmiştir. Altıncı katre, Kur'an başka kelamlar ile mukayese edilmez. Aralarında münasebet yoktur. Evet, kelamın ulviyetine, kuvvetine, hüsnüne, cemaline kuvvet veren mütekellim, muhatap, maksat, makam olmak üzere dört şeydir. Ediplerin zannettikleri gibi yalnız makam değildir. Demek bir kelamın dereceyi kuvvetini anlamak istediğin zaman failine, muhatabına, gayesine, mevzuna bak. Bunların dereceleri isbetinde kelamın derecesi anlaşılır. Evet, mesela o kelam emir veya nehi olursa. İrade ve kudreti tazammun ettiğinden derecesine göre tezavuf ediyor. Mesela Kur'an'ın ya ardublâime ekî veya sema u akliyyi ayetiyle, sema ve arza verdiği emrin tazammun ettiği yüksek ve katî irade ve kudret ile derhal semâî sahab çekilir, arz da suyunu yutar ve keza arz ve semaya ittiyaftağan evkarhan ayetiyle verilen emri itaatle kabul etmelerinden o emirdeki irade ve kudretin derece-i kuvveti ve dolayısıyla kelamın derece-i ulviyeti tebarüz eder. Fakat insanların camidata verdikleri emirler, mütekellimindeki irade ve kudretin zafiyeti nisbetinde ruhsuz, hayali hezeyanlardan farkları yoktur. İ'lem eyyuhel Aziz, Cenab-ı Hakk'ın âlem, ekber, erham, ahsen gibi esma ve sıfat ve ef'alinde kullanılan ismi i Tevhide naks değildir. Çünkü maksat, bizzat ve hakiki bir mevsufu, gayri hakiki veya akli bir imkanla veya vehmi bir mevsufa tatbik etmektir. Ve keza, izzeti ilahiyeye de münafik değildir. Çünkü maksat, sıfat ve ahvali ile mahlukatın sıfat ve efali arasında bir mübazene yapmak değildir. Yani ikisini bir seviyede tuttuktan sonra bunu ona tafdil etmek değildir ki, sıfat-ı ilahiyeye bir naks olsun. Evet, masnuattaki kemalat, Cenabı Hakk'ın kemalinden in'ikas eden bir gölge olduğuna nazaran, masnuat, sıfat-ı ilahiye ile muvazene hakkına malik değildir.